Kaos Europa ve diğer Köln Radyosu. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Köln Radyosu'na hoş geldiniz. Almanya ağırlıklı bir yayınla karşınızdayız bugün. İlerleyen dakikalarımızda ise Türkiye ile Almanya arasında işleyen, gelişen bir projeyi tanıtacağız. Ben Aydın Üstünel ve işte bugünkü başlıklarımız... Bugün Düsseldorf'ta önemli bir dava başladı. Davada Almanya'dan dinslack'ından Suriye'ye gidip IŞİD'e katılan terör örgütünün kurduğu özel bir timde görev alan ancak şimdi geri dönen bir itirafçı Niels D hakim karşısında. Konuyu takip eden gazeteci Ahmet Şengür bu dava kapsamında IŞİD'in Türkiye'deki büroları konusunun ilk kez somutlaşacağı görüşünde. Bennu şu kontakta hast zu dem inneren Ring den Christophera kontakte meydana gelen cinsel taciz ve gaz olaylarının yankısı hem şehirde hem eyalet düzeyinde hem de federal çapta sürüyor. Özellikle Cezayir, Fas ve Tunuslu ilticacıların daha hızlı sınır dışı edilebilmesi için federal hükümetin eylem planı hazırlıklarını ve tartışmaları yayınlarımızda aktarıyoruz. Tabi yoğun eleştirilere hedef olan Köln'deki polis teşkilatı da görev yoğunluğunu ve çerçevesini değiştiriyor. Şu günlerde polis sendigası basın sözcüsü Marcos Seh özellikle ana tren garı etrafında daha yoğun varlık Bizim söylüyor. yeni uluslararası mobilya fuarına paralel olarak tüm hafta boyunca düzenlenen ve varlık var. Bizim bir yeni varlık var. Bizim bir yeni varlık var. Bizim bir yeni bir projeyi de içeriyor. Bu projenin ve varlık da serginin organizatörlerinden İstanbul'un varlık bir Sergi Altı Alman Tasarımcının Ekim ayında İstanbul'u ziyaretleri ve 15 günlük süre içinde zanaat atölyeleriyle tanışmaları ve çeşitli ürünler üretmeleri bu atölyelerle. Bunu kapsıyor. Aslı Kıyak'la İstanbul'dan adlı bu sergi ve İstanbul'da el sanatlarının ufak atölyelerin tarihe karışmaması için yaptığı çalışmalar hakkındaki kapsamlı sohbetimizi yayınımızın ikinci yarısında dinleyebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hong Kong, Funkhaus, Europa. Her kuşağın sesi, Köln Radyosu. Şimdi bir omuz, bir liman bul kendine. alala göz gözyaşım karışsın denizlere. Biz ikimiz sudak mı hasrete bağla şimdi yolları işin yoksa gurbete Meyhane kurulmuş iki sofra karşılıklı şahane Aynı senle ben gibi konuşamaz gibiler Şerefe kalkan kollar uzaktan birbirine de ben sofra karşılıklı şahane aynı senle ben gibi konuşamaz gibiler şerefe kalkan kollar uzaktan birbirine de ki ben Sein, Ines, Marcel, Philip ve Niels. Bunlar 3000 kişinin yaşadığı Dienstlagg'ın Lohberg semtinden gidip IŞİD'e katılan yaklaşık 25 kişiden sadece bazılarının isimleri. Grubun adı ise Lohberger Brigade, Lohberg Tugayı. Almanya'da radikalleşip Türkiye üzerinden Suriye'ye gidenlerin çoğu öldü. 5 kişi ise geri döndü. Emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre 4'ü emniyet ve sosyal dairelerin de desteğiyle normal hayata dönmeye çalışıyor. Öşit saflarında kurulan hücum ekibinde yer alan ve örgüte yeni katılanlarla itirafçı olduğu ileri sürülen veya kaçmayı deneyenleri tutuklayan hücum alayında görev yapan ve Almanya'ya dönen Nils D. ise bugün Düsseldorf'da mahkeme önüne çıkarıldı. Bugün başlayan dava çok önemli. Neden mi? Onu Elmas Topçu ile konuşacağız. Niste’nin yargılandığı dava bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesinde başladı Elmas Nils D n ile suçlanıyor. Federal Savcılık sonradan Müslüman olan 25 yaşındaki Kenilste'ye yasa dışı örgüt üyeliği ve devlete karşı saldırı hazırlama planı suçlaması yöneltiyor. Aydın, mahkeme bugün başladı senin de söylediğin gibi her davada olduğu gibi önce iddianame okundu. Dava terör suçu kapsamında yürütüldüğü için de Federal Savcılığın sorumluluk alanında bu tür suçlar için talep edilen en yüksek ceza 10 yıl ama hakimler NIST'te kapsamlı itirafta bulunacağı için ki kısmen de bulunduğu için bunu vermeyeceği benziyor ancak Federal Savcı Karola Biter bugün NIST'in yaptıklarını tekrar sıralayıp 10 yılda ısrar etti. Unser Ermittlungsergebnis ist, dass er während seines knapp einjährigen Aufenthalts in Syrien eine Vielfalt von Funktionen beim IS inne hatte, darunter Hilfe bei Verhören, Gefängniswärterdienste, Wachdienste. Und der in Kim bu Nils de? ve bu dava neden bu kadar önemli Elmaz? Davanın önemi şu aslında. Nils Almanya'nın en önemli radikal İslamcı terör biri sayılan bu loberg Tugay üyesi. Bu hücreden çok sayıda genç IŞİD'e katıldı. Aralarında Türkiye kökenliler de var. Ve Nils de, kapsamlı şekilde itirafta bulunacağını açıkladı. Hatta bu kendi davası başlamadan önce... Wolfsburg ve Selet'e görülen ıı, diğer Suriye'den dönenlerin davalarında ıı, kapsamlı ifadeler verdi Aydın. Nils aslında ilk kez burada radikalleşmiş ve Türkiye üzerinden ıı, Suriye'ye gitmiş. Ayrıca ıı, Işitte de çok çok önemli görev almış bir militanın kapsamlı itirafta bulunması söz konusu bu nedenle önemli. Kuzeyran Vespalya Emniyet Teşkilatı'ndan Oliver Hood mesela çoğu zaman işitti tam olarak ne nasıl yapıldığına dair detaylı bilgi elde etmemiz çok çok zordu. Bu nedenle de Nils gibi e, kapsamlı etrafta bulunan tanıkların verdiği bilgiler çok değerli diye konuşuyor. Uns fehlen oft Informationen <gülüyor> über Vorgänge in Syrien. Wir wissen nicht immer wer dabei gewesen ist. Wir haben wenige Informationen über Tathandlungen. Durch solche Aussagen lassen sich die Geschehnisse dort unten aufklären und gerichtsverfahren bei verarbeiten und deswegen sind solche Kronzeugen und diese Aussagen ganz ganz wichtig für die weitere Strafverfolgung. Nils Dae gebe 25 Gencin gencin radikalleştiği Loberga Brigade yani Loberg Tugaylarına bakalım bir de. Tamam. Türkiye kökenlilerinin de bulunduğu bu grup nasıl kurulmuş Elmas? Çoğu aslında ailevi sorunları olan ım... Eğitim meslek ya da iş hayatı konusunda Türkçesiyle hiçbir yerde dikiş tutturamamış gençlerden oluşuyor aydın. Bunların 2011 yılında paravan bir eğitim derneği kurduğu biliniyor. Bu dernek sayesinde yürüttükleri eğitim faaliyeti ise aslında radikal İslamcı hafızların, konuşmacıların verdiği eğitim yani örgüt faaliyeti. Söz konusu gençlerin çoğu gaz, pırsızlık, uyuşturucu gibi adli suçlardan da aslında poliste kayıtlı... Bu nedenle de özellikle Türkiye kökenli anne babalar çocukları ne bileyim namaz kılmaya, şalvar gibi sakal uzatmaya başlayınca, gece hayatını bırakınca önce çok çok mutlu olmuşlar. Konuyu araştıran gazeteci, meslektaşım Ahmet yurt Türkiye kökenli gençlerin çoğu da hatta diyanete bağlı camiye giden ya da aileleri bu camiye giden kişilerdi diyor. Auch von zwei dutzend Loberger Jungs die gegangen sind, sind sehr viele DITIB Also ich würde sagen fast zwei dritte. Sind DTIP anhänger. Auch der DTIP vorsitzende sagte mir in, im interview, um, wir waren froh, dass es bessere Menschen geworden sind. Lohberg Tugay'ı denilen grupta az önce de söyledin, verdik Hasan Hüseyin, Eniz ve Mustafa adlı gençler de var. Mustafa K'nın 2014 sonunda Azez'de çektirdiği bir fotoğraf vardı, Kesik ...insan başlarıyla. Evet. O zamandaki ön Radyosu olarak konuyu araştırmıştık. Araştırmıştık ve o zamanda hem Dintlak'ın... ...Uyum, Dintlakın Uyum Meclisi Başkanı Kemal İnan'la... ...hem de görüştüğümüz ailelerle... ...konuştuğumuzda... ...aynı Ahmet Şenyurt'un söylediği gibi... ...onlar da bizi doğrulamıştı. Çoğu problemli çocuklar olduğu için... ...aileler çocukları... ...ibadete başlayınca aslında çok çok... ...sevindiler. Hatta Didik Camisi'nde... ...bir nevi adam olamayan, adam edemediğimiz... ...adamlar birdenbire... ...kendi dini bütün kişiler olmaya başladı diyorlardı, ta ki iyice radikalleşip didip camilerini de camiden saymadıklarını söyleyene kadar. Musafa bu da duyduğuma göre esasında bu problem bir çocukmuş. Babası o problemlerin çıkıp da böyle dine kendisini verince memnun olmuş. Dinlen insan zarar gelmez diye. Fakat radikallaştıktan sonra her konuda zarar gelebiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla babasının derinden çıkmış o çocuk. Evet ailelerinin ellerinden kayıp gitmişler. Olay ortaya çıktığında konuştuğumuz Deniz lakin o dönemki Uyum Meclisi Başkanı Kemal İnan'ın da anlattığı gibi Mustafa K öldü. Öldüğü istihbarat birimleri, birimlerince onaylandı. Onun gibi Loberg'ten giden Hasan'ın da öldüğü tahmin ediliyor. Loberg hücresinin başı olan Filip Bey bugün Düsseldorf'ta mahkemesi başlayan Nils kuzeni o da 2014'te Musul'da bir intihar saldırısı düzenlendiğinde öldü. Onu da istihbaratlar doğruladı. Kendiyle birlikte de 20'den fazla Kürt'ü de havaya uçurdu, ölüme götürdü. Elmaz son olarak dava ne kadar sürecek Düsseldorf'daki ve Nils D. için ne kadar ceza isteniyor? Nilstein'in az önce de söyledim o yıla kadar hapsi isteniyor Mart ayına kadar da toplam on duruşma öngörülüyor. Bunlardan üç günün Nilstein'in itirafta bulunmasına ayrıldaydım. Bu itiraflar bizler için ayrıca önemli çünkü. Nils'te ve e, Türkiye köken diğer üyelerde, Almanlar da Türkiye üzerinden ışıda katıldılar. Hepsinin Fatih Camii önünde mesela toplu fotoğrafları var. Kimilerinin Türkiye'ye döndü, orada kaldığı iddiaları var. Onun da ötesinde Almanya'dan Türkiye'ye nasıl gittiler? İstanbul'da nerede kaldılar? Sınırı nasıl geçtiler? İşte Ahmet e, yurtun söyledikleri. Ben uşun kontakta hast, dem dann kriegst du auch Kontakte zu dem logistischen Netzwerk. Es ist kein Problem, in Istanbul das zu machen. Es ist kein Problem, in Hatay das zu machen. Es ist kein Problem, in Gaziantep das zu machen. Es ist kein Problem, in Diyarbakır, in Sur, wo man, was man gerade in Schutt und Asche legt, solche Kontakte zu bekommen. In der Türkei war bis vor kurzem die Vertreter des Islamischen Staates Offen yani Türkiye'deki IŞİD, ücraları, IŞİD büroları konusu ilk kez somutlaşacak belki de bu Nils D'nin davasıyla birlikte. Bu da bir de tabii Loberg ve bu civardan gidenler Suriye'de Belçikalılar grubuyla birlikte kalmışlar. Bu sebeple Paris saldırılarını düzenleyenlerle de, düzenleyenlerle de ilişkide oldukları biliniyor. Hatta bu sebepten 13 Kasım'da Paris saldırılarından sonra yine Loberg'den giden ve Hasan D'nin kardeşi Hüseyin D hakkında da Almanya uluslararası yakalama kararı çıktı. Şimdi aranıyor. Bu nedenle işte dava uluslararası birçok şeyi de harekete geçireceği benziyor. Evet. Konu uluslararası ağlar açısından da büyük önem arz ediyor. Yani evet. teşekkürler Elmas verdiğim bilgiler için. Elmas Topçu derledi tüm bu bilgileri. Konunun takipçisi olacağız. Sevgili dinleyiciler siz de bizden ayrılmayın. Sen gurbet elde gözüm yumulmazdı, oydın oyd. Bir avlarım alamacım yok benim, oydın oyd. Yok benim, oydın oyd. Yok benim yardım oydın oyd. Tir sonu ayrılık dil ay dil ay tezemez ki yaram çok benim dil ay çok benim dil ay çok benim yardım ay dil Sevgili dinleyiciler, yılbaşı akşamı Köln'de ana tren kırı önünde ve içinde meydana gelen cinsel taciz ve gasp olayları konusundaki sis perdesi henüz tam olarak aralanabilmiş değil. Yaşananların muhasebesi hem Köln'de hem Kuzeyren Vesfal Eyalet yönetiminde hem de federal düzeyde yapılmaya devam ediliyor. Ama görünen o ki yetkililer bir noktada Eminler deight gazetesinin internet sayfasında Eyalet İçişleri Bakanlığından bir rapora dayanarak verilen haberde olayların organize suç olmadığından yola çıkılıyor. Tabii köyündeki polis teşkilatı da eleştiri oklarının hedefiydi. Son üç haftada olaylarla bağlantılı olarak emniyet teşkilatı başkanı erken emekliye sevk edildi. Yerine de teşkilatın içinden gelen yeni bir isim Jürgen Matiz atandı. Soruşturmada iki yönlü sürüyor. Bir yandan saldırganların tespitine çalışılıyor. Polis sendikası GDP basın sözcüsü Markus Sech bu tespitin neden bu kadar uzun sürdüğünü şöyle anlatıyor. Also das ganz große Problem ist natürlich, dass wir... Sendika sözcüsü olay yerinde kimseyi gözaltına alamadıklarını hatırlatıyor ve yılbaşı akşamı mağdurların o hengamede çoğu arkadan gelen birçok taciz, tacizcinin simasını hatırlayamadığını belirtiyor. Polisin özellikle cep telefonlarındaki kayıtları değerlendirdiğini anlatan sendika sözcüsü bu kayıtlardan kimin tacizci olduğunu kimin de sadece orada bulunduğunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını anlatıyor. Soruşturmanın weil die Leute so eng aneinander standen, wer denn letztendlich äh, mit seiner Hand zum Beispiel an eine Frau gepackt hat oder die angefasst hat und wer einfach nur dabei stand. ikinci ise polis teşkilatının eksik ve yetersiz ve özellikle de kamuoyuna yanlış bilgi vermesi oluşturuyor. Das Ziel vom Ausschuss ist es sicherlich die ganzen Umstände aufzuklären, warum beispielsweise so spät die Öffentlichkeit erst informiert <gülüyor> wurde, warum erst so spät gesagt wurde, dass die Polizei Tatverdächtige schon in der Nacht festgenommen hat, schon in der Nacht Leute kontrolliert hat und auch schon wusste, dass Flüchtlinge beispielsweise darunter sind. Warum das nicht offen und transparent angesprochen wurde? Und e, warum diese falsche Pressemeldung gab. Köln'ün Yılbaşı akşamı Köln ana tren garında ve etrafında yaşananlar gündemi meşgul etmeye devam edecek. <gülüyor> Yaşar onun can içinde, rüya gibi gelir geçer insan oluğu gam içinde. Berti alar bertsi alar dünya içinde. Berti alar bertsi alar dünya içinde. Hey koca dünya gam yükümüzü söyle söyle fani. Var, dünya dedikümüz dünya döner değirmen de insan içinde çaldırır bugün gelen yarın gider dolup boşalan bir handır dört cihanda derssiz sanır dünya içinde daki hamdsiz sanır Ey hey, koca dünya dam yükümüzsün söyle söyle fani dünya dert kürtümüzsün Ey dil hey, koca dünya dam yükümüzsün söyle söyle fani dünya dert kürtümüzsün Döner de insan içinde de çaldardır. Bugün gelen yarın gider dolup boşa alan bir hamdır Dert di alar dertsi alar dünya içinde. Dert di alar dertsi alar dünya içinde. Hey gidiyim koca dünya gam yükümüzü. Söyle söyle fani dünya dert küfürümüzü. Meine Güte, Mahkemesinde görülen Enesü davasında Dünkü duruşma ertelenmişti. sevgili dinleyiciler, davanın görülmesine bugün devam edildi. Tanık olarak Hamburg savcısının dinlendiği duruşmaya ilişkin ayrıntıları Fulya Canşen aktarıyor. Enesu davasında bugün ikinci kez tanık sandalyesine oturan Hamburg savcısının Enesu terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakla yargılanan Holger G. ve Karsten S.'nin sorgulamaları sırasında gösterdikleri işbirliğine yönelik övgü içeren sözler sarf etmesi dikkat çekti. Savcı özellikle NSU üyelerine sahte kimlik ve silah sağladığı iddia edilen Holger G'nin verdiği bilgilerin soruşturmanın ilerlemesine yardımcı olduğunu söyledi. Silah çetesinin işleyişini Holger G olmadan anlayamazdık diyen savcı yine onun sayesinde terör örgütünün iç işleyişinin daha iyi kavrandığını öne sürdü. 2011 yılında tutuklanan Holger Gey'i pek çok defa sorgulayan savcı ifadesi sırasında sanığın BATCP, Uwe Bönert ve Mundlos'tan söz ederken üçlü kelimesini kullandığının altını çizdi. İşte bu noktada BATCP'nin avukatı Wolfgang Stahl tanığa neden üçlü diye bahsettiğini sorduğunuzda silahı kimin alıp çantasına koyduğunu sormadınız gibi eleştirel sorular yöneltti. Hamburg savcısının bugün verdiği ifade yine Enesu’ya yardım ve yataklık ekmekle yargılanan Ralph Wollebi'nin de suçunu ispat etmeye yönelikti. Avukatlar ve mahkeme başkanı arasında gergin anlar yaşandı. Yarınki duruşmada Wiesbaden suç dairesinin iki çalışanı tanık sandalyesine oturacak. 3 yıldır süren Enes U davasını yakından takip eden uzmanlar sanıkların işbirliğinden söz edilmeye başlandıysa sona yaklaşılmış olduğunu belirtiyorlar. Mahkeme heyeti sanıklar ve avukatlarında sabırlarının tükenmekte olduğu aktarılan gözlemler arasında. Evet yarında duruşma var ve yarınkili duruşmanın da ayrıntılarını bu frekansta. kanal Radyosu'nda dinleyebilirsiniz tabi. günün öne çıkan gelişmelerinden hazırladığımız kısa haber turumuz var evet saat 18.30 6.30 20 Ocak Çarşamba'nın haberlerine Elmas Topçu ile birlikte bakıyoruz Avusturya mülteci sayısına üst sınır koydu Avusturya önümüzdeki 4 yıl zarfında toplam 127.500 mülteciyi kabul etme kararı aldı 8.50 milyon nüfuslu olan ülkeye geçen yıl 90.000 kişi iltica başvurusunda bulunmuştu Üst sınır uygulamasının hali hazırda başvuru yapmış mültecileri etkilemeyeceği bildirildi. Avusturya'nın mülteci alımına sınır koyması üzerine Almanya'da da CDU ve CSU'dan üst sınır ta talepleri yükseldi. Başbakan sözcüsü Steffen Seiberg ise Merkel'in üst sınır yerine Avrupa çapında bir çözümde ısrar ettiğini açıkladı. SPD federal meclis grubu başkanı Thomas Oppermann ise Merkel'in acımasızca eleştirilmesine son verilmesini talep etti. Oppermann, bu eleştirilerle Hristiyan Birlik üyelerinin mülteci krizinden bir hükümet krizi yaratacağını söyledi. The Chaos Tage in der Union müssen aufhören, sonst wird aus der Flüchtlingskrise am Ende eine Regierungskrise. Das alles würde nur weitere Wähler der AfD und den radikalen gruppen zuführen. Operman ayrıca mülteciler konusundaki tartışmaların AfD gibi sağcı popülist partilere yarayacağını da vurguladı. Almanya ve Türkiye insan kaçakçılarına karşı ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Almanya'da 5, Türkiye'de de 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Almanya'da yaklaşık 500 polisin 6 eyalette toplam 17 konutta arama yaptığı duyuruldu. Türkiye'de ise İstanbul, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendiği kaydedildi. İnsan kaçakçılarına yönelik ortak operasyonda özellikle sadece mültecilerin bindirildiği te eski teknelerle adam kaçıranların hedef alındığı bildiriliyor. Hayalet tekne diye nitelenen bu araçlara özellikle Suriyeli mülteciler bindirilip kaptansız şekilde Akdeniz'e bırakılıyor. Gizre'de ölü ve yaralıları almaya giden HDP'lilerin üzerine ateş açıldı. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre'de ölü ve yaralıları almaya giden grubun üzerine zırhlı polis aracından ateş açıldığını bildirdi. Aralarında yaralıların da bulunduğu grubun bir bodrum katında saklandığı ve yardım beklediği duyuruldu. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşmelerine rağmen yaralıları almaya ambulansların gidemediğini söyledi. Demirtaş, devletten duruma derhal müdahale etmesini talep etti. Günün gelişmelerine baktık. Birazdansa İstanbul'un Galata ve Şişhane semtlerindeki atölyeleri, el sanatlarını Alman tasarımcılarla buluşturup köylere taşıyan ilginç bir projeyi tanıtacağız. Bizden ayrılmayın. Kaos, Europa. Türkçe radyo keyfiniz. Köln Radyosu. karanlık dünyam sensiz karanlık canım aitti ayrılık karanlık dünyam sensiz karanlık dünlüm sensiz karanlık Canıma ayetti ayrılık kültür Köln senede bir kez mobilya dünyasının merkezi haline geliyor. 1949 yılından beri düzenlenen uluslararası mobilya fuarı... ...kendi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri sevgili dinleyiciler. 1990 yılından bu yana ise... Bu ara paralel olarak şehrin birçok mekana dağılan pasajın adlı bir tasarım şenliği düzenleniyor. Pazartesi başlayan ve bir hafta boyunca 200'e yakın etkinlikle Almanya'nın en kapsamlı tasarım organizasyonu olan pasajın bu sene İstanbul'dan adlı bir projeyi de içeriyor. Altı Alman tasarımcının iki hafta boyunca Galata ve Şişhane'deki ufak atölyeleri el sanatları ile uğraşan ustaları ziyaret etmesiyle ortaya çıkmış bir proje bu. Ve bu projenin organizatörlerinden İstanbullu mimar tasarımcı Aslı Kıyak şimdi stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köln'de İstanbul'dan adlı projenin meyvelerinin sunulduğu serginin organizatörlerinden birisiniz. Henüz gitmeyen dinleyicilerimizin kafalarında bir tablo oluşsun diye. Sergide neler var anlatabilir misiniz? sergi aslında bahsettiğiniz gibi 6 Alman tasarımcının Ekim ayında İstanbul'u ziyaretleri ve 15 günlük süre içinde zanaat atölyeleriyle tanışmaları ve çeşitli ürünler üretmeleri bu atölyelerle bunu kapsıyor ve bunun bu sürecin aktarıldığı işte videolar ve ürünler sergileniyor. Aynı zamanda küçük bir kafesi var işte orada çay servisi yapıyoruz. Buna paralel olarak da İstanbul'dan sevgiler ve made Şahane e, projeleri de yan destekçi olarak aynı mekanda kendilerini proje olarak sergiliyorlar. İstanbul'dan projesinde bu proje kapsamında ne gibi ürünler ortaya çıktı? Mıknatısla işte yön değiştirebilen farklı teknolojilerin de kullanıldığı. Aydınlatma ürünü de var. Aynı zamanda İstanbul'un Sesleri diye bir aydınlatma elemanı var. Bütün o seslerin görsel olarak ifade edildiği. Ve bunun dışında da kaplar diye böyle çeşitli kapların bakır, metal ve prinç sıvama iç içe bir çeşitli ürünler var. Bunların hepsi farklı tasarımcıların farklı ustalarla nasıl çalışabileceklerini keşfettikleri ürünler aslında. Kaplar dediniz benim dikkatimi çeken tasarımcılar sergiledikleri objelere Türkçe isimler koymuşlar mesela kaplar ya da hata yok gibi Türkiye'de ustalarla oldukça iyi anlaşmışlar galiba. Evet o ustaların o dili yaklaşımı aslında belki hata gibi ya da işte farklı görünebilir seri imalattan biraz daha farklı e, atölyeler daha kişiseldir işte daha aslında pratiktir. Tabi tasarımcılar da etkilendiler e, hata e, yok aslında var olan hata diye görülen bir şey çok daha poetik şiirsel bir şeyle yorumladı mesela tasarımcı. Ustanın hata olarak gördüğü bir şey aslında tasarımcı tarafından e, artı bir şey olarak değerlendirildi. Gerçekten oldu. Beraber oturduk, çaylar içildi, sohbetler yapıldı. Hani bu bu tür bir ilişkinin sonucu aslında. Sizin de tasarımlarınız var. Sergi kapsamında mühür, yüzükler. İstanbul'la nasıl bir bağlantısı var bu tasarımların? Benimkiler de aslında benzer bir bakış açısı. Yine bölgedeki atölyeler ve ustalarla yapılan bir çalışma. Benim odaklandığım bölge ise Yüksek Kaldırım Caddesi. Belki bilenler vardır. Karaköy ile Galata'yı bağlayan bir sokak. Bu sokak aslında pantograf, klişe yapan atölyelerin. Yani metale, yazı ve sembol yapan atölyelerin konumlandığı, dükkanların konumlandığı bir sokak. Ben uzun yıllardır bu bölgede çalışıyorum. Çok umutsuz bir meslek kolu. Geleceklerin hiç olmadığını düşünüyorlar. İşte CNC, lazer gibi yeni teknolojiler bir yandan etkiliyor. Bir yandan turistik eşyalar satan dükkanlar var sokakta. Beni çok motive etti bu. Yani bir şeyler yapılabilir hala çok geç değil diye. Onların yeteneklerini, yöntemlerini kullanarak aslında pek de yapmadıkları bir takı tasarımı. İşte sanatçılar ya da insanlar bir iz bırakmak ister. Ben de aynı şeyi insanların kendi kişisel eşyalar üzerine yapabileceklerini düşünüyorum. Kendi eşyalarını ya da işte kitaplarını, defterlerini kişiselleştirebileceklerini onunla ilişkili bir çalışma oldu. Bu e, Mühür Yüzükler İstanbul'dan adlı projenin meyvelerinin sergilendiği sergi kapsamında da görülebiliyor. Bu sergiye gelenlerin reaksiyonları nasıl? Köln izleyicisi çok istekli, ilgili diye düşünüyorum. Hatta şehir dışından gelenler de var. Okullar geliyor aynı zamanda. İşte tasarımcılar. Yine yerel halk da hani ilgili. Tabii şaşırıyorlar. Hem Alman tasarımcılar da var eşim bir yanında. Hem İstanbul'dan falan. Hani biraz nedir diye anlamaya çalışırlar ama çok etkileniyorlar. Yani oradaki zanaatkarlarla yapılmış bir proje olması da çok etkiliyor insanları. Çok motive edici şeyler aldık aslında. Görüşler. Köl'deki uluslararası mobilya fuarına paralel olarak düzenlenen Pasaj'ın adlı tasarım şenliğinde yer alan İstanbul'dan adlı serginin organizatörlerinden İstanbullu tasarımcı Aslı Kıyak, Köl Radyosu'nun konuğu kısa bir müzik arasından sonra sohbetimize devam edeceğiz. Salina salina da suya gidersin Su değil meramun seyran edersin Su değil meramun seyran edersin Sen bu güzellikle de çok gam edersin Sen bu güzellikle de çok gam edersin Sallana sallana sallan gel bana Sallana sallana sallan gel bana Halında biz biz sallan gel oynayalım da biz biz sallan Fencerinide gördüm yasın, açtım fencerinide gördüm yasın. Karakaslarını da ela gözün, karakaslarını da ela gözün. Sallana, sallana, sallan gel bana. Sallana, sallana, sallan gel bana. Gel oyna yalımda biz biz sallanma. Gel oyna yalımda biz biz sallanma. Şimdi hafta sonuna kadar sürecek olan Pasajcın adlı tasarım şenliğinde İstanbul'dan adlı bir projenin de meyvelerini görmek mümkün. 6 Alman tasarımcının 2 hafta boyunca Galata ve Şişhane'de çalışması sonucu ortaya çıkan bir proje bu. Projenin ve dolayısıyla köyündeki serginin arkasındaki isimlerden İstanbullu tasarımcı, mimar, Aslı Kıyak konuğumuz Aslı Hanım İstanbul'dan projesi aslında... Daha da köklü bir projenin Made in Şişhane adlı girişimin desteğiyle doğmuş nedir tam olarak Made in Şişhane? 10 yıl önce benim başlattığım bir inisiyatif. Galata ve Şişane bölgesinde uzun süre çalışmış olmamla da ilişkili. Aslında bölgedeki atölyelerin, zanaatkarların bölgeden çıkarılması gibi bir süreç de var. Yani İstanbul'daki o merkezdeki üretimin merkez dışına taşınması. Büyük firmalar gidebilir ama küçük ölçekli bu tarz zanaat atölyeleri bir yere gidebilecek durumda değiller. Bunlar birbiriyle ilişkili çalışan atölyeler ve bir ürün bir atölyeden değil de birçok atölye uğrayarak bölgede ortaya çıkıyor. Bu çok değerli. Bunu nasıl e, sürdürebiliriz, destekleyebiliriz diye başlattığım bir çalışma aslında zanaat üretim yeteneklerinin e, tasarım ile daha görünür olması, tasarımcılarla ilişki kurması e, ve bunun üzerinden hani başka aktörlerle de sadece tasarımcılar değil turizm e, sektörü de olabilir bunun içinde çok farklı e, kişilerle ilişkiye girmesi e, ve böylece e, ilişkilerin pekişmesi aslında amacım. E, bunun için bir dizi etkinlik e, gerçekleştirdim. İşte, nerede destekliyor bu projeyi? E, projenin böyle net bir destekçisi yok ama her etkinlik her sene çok farklı, gönüllü ve farklı kurumlar tarafından desteklendik. Meydan in Şişane kitabı çıktı. Bunun dışında Almanya'dan yine e, Passage'in etkinliğinin direktörü Sabine Hanım'la e, Design Courage Erinfeld ile birlikte ortak yürüttüğümüz projeler oldu. Ortak çalışmalarla ilerleyen, yer yerde kurumlar tarafından desteklenen bir proje oldu. Birçok noktada meyvasını alıyoruz. İstanbul'dan da bunun bir parçası, İstanbul'dan projesi de. Bunun dışında Bilgi Üniversitesi'nde 4 yıldır sürdürdüğümüz bir proje var. İkinci sınıf tasarım öğrencileri atölyelerde çırak oluyorlar ve 2 ay boyunca e, direkt atölyelere gidiyorlar ve orada üreter orada tasarımlarını gerçekleştiriyorlar. Tasarım bienallerinde ilkinde ve ikincisinde yer aldı proje. Peki İstanbul'da İstanbul'un merkezinde kaybolma tehlikesi içinde olan meslekleri nasıl koruyabiliriz? Günümüzde birçok bağımsız tasarımcı ya da yaratıcı ürünler bu tür atölyelerle ortaya çıkabiliyor. Siz çok rahatça bir atölyeye girebilirsiniz. Kapısı açıktır. Atölye ustasıyla ile beraber çalışabilirsiniz. Yepyeni yeni bir fikri hayata geçirebilirsiniz. 3-5 adet de bir şey üretebilirsiniz. Hani Bir koleksiyon yapma imkanı sunuyor. Nasıl bugünümüzde teknoparklar, işte kreatif hub'lar dediğimiz şeyler varsa aslında bu tür zanaat mahalleleri bunu zaten içinde taşıyor ve birçok tasarımcı, sanatçı, mimarı da bugüne kadar hep aslında barındırıyor yani birlikte çok çalışıyorlar ama bu gizlenen çok önemsülünen bir özellik değil ben bunu biraz daha vurgulamaya çalışıyorum ki böyle vurgulandığı sürece sürdürülebilirlikleri de artacaktır önemli olan politikalarda da aslında bunu sürdürmek kent vizyonlarında da yani bunun değerli ve önemli bir şey olduğunu anlayıp kentin bir parçası olduğunu anlayıp bu tür mahallelerin ona sahip çıkmak. Yeni bir Projeniz daha var sanırım. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Evet, tabii. kültür Kenti Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi de iştirakçı projenin. Bu proje tabii çok farklı alt konuları var ama en önemlilerinden biri usta ve çıraklık projesi. Yeni nesil çıraklar yetiştirmek üzere meslek lisesi mezunlarını bölgedeki atölyelerle ilişkilendiriyoruz. Onlar 8 ay gibi bir süre atölyelerle birlikte çalışıyorlar. Buna paralel olarak eğitimler veriyoruz. Yani işte tasarım, görsel iletişim, İngilizce, iş güvenliği gibi hani daha güncel konularla çırakları tırnak içinde tabii çırakları eğitiyoruz. Böylece usta ile tasarımcı, ya yaratıcı aktörler arasında önemli bir rol üstleniyorlar. Belki gelecekte de atölyeyi sürdüreceklerdir diye umut ediyoruz. Bunun dışında yaratıcı atölyelerimiz olacak. Yine yabancı Türk tasarımcılar ve öğrencilerle kreatif atölyeler gerçekleştireceğiz. Ve Haziran ayında da bir festival, Zanaat ve Tasarım Festivali'yle, Beyoğlu'yla buluşacağız. Peki buradan Almanya'dan da bu e, projeye katılmak mümkün olabilir mi? Tabii ki mümkün. Tabii şu an belki sınırlı sayıda ama e, çıraklık e, programını sürdürmeyi düşünüyoruz. Uluslararası bir program olabilir, hedefler arasında bu var. Artı festivale gelmeleri mümkün. Yaratıcı atölyelere de katılmak isteyen olursa öğrenciler ya da profesyonel tasarımcılar iletişime geçebiliriz seviniriz katılmak isteyen olursa tabii. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. <gülüyor> Meyden Şişane ve İstanbul'dan adlı projeler hakkında İstanbullu mimar tasarımcı Aslı Kıyak'la konuştuk. Sevgili dinleyiciler biraz önce bahsettiğimiz ve Alman tasarımcılarla Türk ustaları bir araya getiren ile Şişane'deki ufak atölyelerin daracık alanda ve kısıtlı imkanlarla ne kadar ilginç ürünler yaratabileceğini ortaya koyan İstanbul'dan adlı projenin meyvelerini tüm hafta boyunca görmeniz mümkün. Tasarım alanında farklı objelerin bulunduğu. İstanbul'dan adlı sergi pazar akşamına kadar her gün açık olacak. Köndeki tasarım şenliği pasajın kapsamında düzenlenen sergiye giriş ücretsiz. Bunu da belirtelim. <gülüyor> Sevgi denizciler sergi nedeniyle Aslı Kıyağan gündemi tabii çok yoğundu. Biz kendisiyle yayınımızdan önce konuşma fırsatı bulduk. <gülüyor> Ay damlar yüzüne ben izlerim seni bir gölge gibi bırakmam peşini rüzgarda sarulan taç yapraklar gibi buldum işimi bırak. Sonrası bitti bu son durak Bir karar değil ki bu kalbimin emrine uymak Ben elini diye ateşi tuttum Ay artık ne acıtır beni ve korkutur yaka İster benle yürü, ister yolda bırak anı bütüne mümkün yaymak. Benden gitsen bile, ben gitmem senden öptüm bir kere sürer ya. Öncesi, sonrası bitti bu son durak bir karar değil ki bu. Şi tutma artık ne acıtır beni ne korkutur yakar zor berbat. Köln Radyosu Günün Duyurusu Türkiye'de caz müziğinin en kremli gruplarından biri Maden Öktem Ersönmez, üç usta müzisyen, gitarist Sarp Maden, davulcu Volkan Öktem ve basçı Alp Ersönmez'den oluşan bu grup cuma akşamı Berlinli cazseverlerle severlerle buluşacak. Sahnede icra ettikleri müzik doğaçlamalarla bezeli ve cazdan rock'a, punk'tan elektronik müziğe evrilebiliyor. Grubun üyeleri ayrıca Tarkan'dan Sezen Aksu'ya, Nilüfer'den Sertap nere e kadar... ...Türk popunun ağır topları ile hem turne hem de albüm kayıt çalışmaları yaptıkları için... ...cazın yanı sıra popun mutfağının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. <gülüyor> Maden Öktem Er Sönmez grubunu özellikle canlı müzikte beklenmeyeni şaşırtan arayanlara tavsiye ederiz. İstanbul caz aleminin yıldızlarını başkent Berlin'e taşıyan konser, Kantine Amber Kar mekanında düzenleniyor. Cuma saat 21'de başlayacak olan konsere biletler 13 euro 40 sentten satılıyor. Adresse Rüdeseofestrasse 70. <gülüyor> Saat 18.56, 7'ye 4 dakika kaldı. Yavaştan toparlanıyoruz biz. Bu akşamki yayından Serpiler Yılmaz sorumluydu. Mikofondan da ben Aydın Üstü'nden seslendim sizlere. Yarın akşam saat 18'de Körn Radyosu yine karşınızda olacak. Arkadaşım Evren için sesini duyacaksınız yarınki yayında. Onu da yalnız bırakmazsınız umarım. Hoşçakalın. Her gönlüm bir köşesinde yaralanmış bir... Kind war er der bierduschende, crowdsurfende Dompteur der Massen. Hast du Hände voll zu tun mit deinem Termin? streichen, scheißegal, du bist wichtiger als dein Kampf. Jetzt ist Buddy Buchsbaum Solo unterwegs mit holzigen Grooves und kratzigem Soul-Fallset. Funkhaus Europa präsentiert Buddy Buchsbaum am 25. Januar in Dortmund, am 29. Januar in Köln und am 4. Februar in Bremen. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.